يا أيه الذين عاملوا تقول الله قد أقاطه ولا تموت إلا المؤمنون يا أيه الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وتقول الله الذي تسألون به بالرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيه الذين عاملوا تقول الله يقول قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فجزا عظيما أما بعد فأصدغى الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهتفاثها وكل مهتفاث بداه وكل بدأة دلالة وكل دلالة في النار ثم بعد değerli kardeşlerim, bu hafta muamelatların faziletinden bahsedeceğiz. Yani, sosyal ilişkilerdeki faziletler. Biliyorsunuz, İslam, cemaat dinidir. İslam, topluluk dinidir. Hiç kimseye münferiden gelmemiştir. İslam, uzlet hayatına çekilip, tek başına yaşamak için gelmemiştir. İslam, toplumu ihya etme, Toplumun içerisindeki insanların birbiriyle böyle iyi geçilmesi, birbirlerine saygılı olması, sevgili davranması ve <gülüyor> hak, hak ve hukuklarını gözetmek için gelmiştir. İslam, cemaat dini, toplum dinidir. Onun için cemaatte rahmet vardır. <gülüyor> Sözler bu Sosyal ilişkilerdeki faziletler çok önemli. Yani onlara deneyeceğiz inşallah. Şu hadis, şu hadis ona açıklık getiriyor. Çok önemli. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, sahih bir hadis. Al mu'minun ladi yuhalatul nas ve yasbiru ala edahim. İnsanlara karışan ve onların ezasına sabreden Kimse Hayrun Minellezi Vela yukhaletun naz Vela yasbiru Ala ezahım İnsanlara karışmayıp Onların da ezalarına sabretmeyen Verdiği sıkıntıya sabretmeyen Kimseden daha helim. Yani insanların içerisinde olan Ve onlara sabreden Onları dinleyen Onlara Müsemmeha gösteren her halükarda onlarla iyi, iyi geçinmeye çalışan kimse daha hayırlıdır diyor. Yani topluma kızıp, sokaklara kızıp, halka kızıp, camilerdeki insanlara kızıp, dernekteki insanlara kızıp vesaire çoğaltabiliriz örnekleri. Gelmemek, ayrı durmak ondan sonra tek başına kalmak insan için bir şer. Hayır değildir. Sabretmek gerekiyor. Sabır çok önemli. İnna Allaha, ma'as sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. Ama her şeye bir sabır, amansız bir sabır, Musibetlere sabır, Allah'ın haramlarını işlememe üzere sabır, Allah'a itaat üzere sabır, çocuklara sabır, eşe sabır, iş yerindeki idarecilere sabır, cahil insanlara karşı sabır, ama yerli yerince her şeyde bir sabır söz konusu aslında sabırla ilgili başlı başına bir ders, başlı başına bir program uygulanması gerekiyor <gülüyor> bu hususta bazı kitaplar var nasip olur da yere gelirse inşallah bahsederiz evet Allah'a davetin fazileti, şimdi Allah'a davetin toplumla ilgisine ilişkisine evet, bir insan Allah'a davet ettiği zaman birileriyle Birkaç kişiyle, toplumla alakalıdır. Onlarla, onlarla e, ilişki içerisindedir. Onlara hitap ediyordur. Onlarla bir sosyal e, bağ var. Onun için <gülüyor> Allah'a davetin fazileti her şeyden önce gelir. Allah Azze ve Celle Fussuret Suresi ayet 33'te وَمَنْ أَحْسَنُ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ da'a ila Allah, اللّٰهِ وَعَمِنَ salihah. وَقَالَ اِنَّن۪ي مِنَ الْمُسْلُم۪ينَ Allah'a davet edenden Allah'a davet ne? Allah'ın dinine davet Allah'ın dinine davet edenden ve salih amel işleyenden salih amel ne? Sadece Allah rızası için yapılan ibadetler namaz, oruç, zekat akrabayı ziyaret yani selay ı rahim Allah yolunda cihad sadaka insanlara iyilik iyilik etmek ihsanda bulunmak vesaire salih ameli işleyen kimseler işleyen kimse ve qaale innani minal ve ben müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir Allah'a davet eden kimsenin faziletine ayet-i kerimede subhanallah en güzel sözlü kimse yani sözü güzel olan bir kimse, daveti güzel olan bir kimse, Allah Azze ve Celle ona değer veriyor. Allah'a davet edene, Allah Azze ve Celle'ye çağırana, Allah'ın dinini öğreten kimseye en güzel sözlü diyor. Bu hepiniz için geçerli. Siz çocuğunuzu, eşinizi, yakın bir akrabanızı veya arkadaşınızı Allah'a davet ettiğinizde, Allah'ın dinine davet ettiğinizde en güzel sözlü olmuş oluyorsunuz. Bak şu amelin faziletine yani bir hayra çağırmayı basit görmemek lazım. Sehl bin Sal radıyallahu anh'dan Nebi aleyhissalatu vesselam Buhari ve Müslim’de gelen bir hadiste diyor ki damadı Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anh'a diyor ki ona <gülüyor> Hayber günü tabi bu Yahudilerin müntikasına gidildiği zaman diyor ki onların e, müntikasına, onların bölgesine vardığın zaman yavaş davran. Sekünet üzere gir. Sonra onları İslam'a davet et. Onları İslam'a davet et. Ve onlara Allah'ın hakkını, Allah'ın onlar üzerinde vacip kıldığı hakkı haber ver. Ondan sonra diyor ki aleyhissalatü vesselam, Yemin olsun ki senin elinle Senin sebebinle Allah'ın bir kimseye hidayet etmesi Kırmızı develerden daha iyi Kırmızı develer bizim için anlaşılmaya Ama Arap içerisinde Araplar içerisinde Özellikle de o dönemde Malın en kıymetlisi kırmızı deve En değerlisi, en faziletlisi ...en pahalısı lazım. Halimler böyle söylüyor. Bugün de aynı şekilde. Yani bizim indimizde, bizim memleketimizde... ...en değerli mal neyse... ...bizim bir kimseye... ...hidayeti götürmemiz... ...onun hidayetine vesile olmamız... ...o maldan daha değerli. Daha kıymetli. Yani bizim elimizde bir insanın... ...biraz daha şöyle... Ee, şey yapalım daraltalım çerçeveyi bizim elimizde bir insana, insan namaza başlarsa haramları içkiyi, kumarı, zinayı ve yolları terk ederse o bizim için çok hayırlı bir şey ya subhanallah aleyhissalatü vesselam Ali İbni Ebi Talib'i şeye gönderiyor <gülüyor> savaşa gönderirken bunu söylüyor yani yavaş yavaş Fekinetle hareket et. Ve onlar önce İslam'a davet etti. Allah'a davet etti. Allah'ın onların üzerindeki hakkı nedir? Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir? Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona hiçbir şeyi şirk koşmamasıdır. Ondan sonra kulların bir hakkı, kulların bir hakkı meydana geliyor. Kulun da bir hakkı var Allah üzerinde. Şirk koşmayan kimseye, Allah Azze ve Celle'nin azap etmemesidir. Subhanallah. Bu hakkı kim verdi? Elbette ki Allah Azze ve Celle kendisinin bir hakkı olduğu gibi kula da bir hakkı vermiş. Onun için bizim elimizde bir kimsenin hidayete gelmesi, salih amellere başlaması, haram olan şeylerden elini çekmesi, onlara bir daha ulaşmaması büyük günahlara bu bizim için çok değerli çok faziletli yani dünya metayinden çok kıymetli iyiliği emretmek ve kötülüğü nehyetmek, kötülükten vazgeçirmenin faziletine gelince Allah Azze ve Celle Al-Imran Suresi 104. ayet ve eltekum minkum ümmetun yed'unel ilel hayr ve emr olunur bil maru ve nehyun sizden hayra çağıran bir topluluk bir cemaat olsun iyiliği emrede kötülükten de ne kadar kötülük varsa ondan da vazgeçer ve ulakehumul muflihun işte onlar var ya onlar onlar kurtuluşa ermiş kimselerin ta kendileri yani iyiliği emreden Yukarıdakiyle biraz bağlantılı. Allah'a davet eden, iyiliği emreden hem kendi arkadaşına yakın arkadaşa hem uzak arkadaşa yakın komşuya uzak komşuya iyiliği emreden, kötülükten de vazgeçiren kimseler işte onlar kurtuluşa ermiş olan kimselerin ta kendileri. İyiliği emretmek hususunda fazilet o derece fazla ve kıymetli elde edilecek yani değer o kadar çok bunun mukabilinde karşısında bunları terk etmek iyiliği emretmeyi terk etmek kötülükten vazgeçmeyi terk etmek yani bizim halkımızın deyimi bana dokunmayan yılan bin yaşasın hesabı da Aleyhisselatü Vesselam bir kavim bir topluluk iyiliği emretmez kötülükten vazgeçirmezse onların diyor hepsinin helakı yakında bu manada bir hadis Subhanallah. Bu çok önemli. Gücümüz nispetinde. Allah Azze ve Cah, yine Al-Imran Al Suresi 110. ayet-i kerimede, kuntum hayra ümmetin, siz hayırlı, en hayırlı ümmetsiniz, en hayırlı topluluksunuz. E peki bu hayır nereden elde edilecek? Nasıl elde edilecek? Yani biz hayırlı bir topluluk olmak istiyorsak nasıl olacak? uhricet linnas, insanlar için çıkartılmış. Yani diğer kavimler arasında en hayırlı bir ümmetsiniz. Bu, başta aleyhissalatü vesselamın sahabelerinin e, özelliği. Onlara hitap ama onun dışında bizim için de geçerli. Te'murûne bil ma'ruf ve tenhaml anil munker. Yani hayırlı ümmet olmanın, değerli ümmet olmanın, değerli topluluk olmanın ee, yolu iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmekten geçiyor. Yani bize dokunmayan yılan dünya sonrasında hesabı güt, güdülmeden mutlaka usulünce yumuşaklıkla hilimle sertlik göstermek sizin iyiliği emretmek gerekiyor. Kötülükten de vazgeçilmek. Aleyhissalâhu ve sellem Ebu Usta diyor ki Sa'id el-Hudri Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh rivayet ettiği hadiste diyor ki kim bir münker görürse men ra'a minkum münkeran fel yugayr biyedi onu eliyle değiştirsin fe illem yassati fe bilisanihi eğer buna gücü yetmezse diliyle fe illem yassati fe bilgalbihi eğer buna da gücü yetmezse kalbiyle buğuz etsin yani bir kötülük görüldüğünde <coughs> Eğer insanın eliyle değiştirmeye gücü yetmiyorsa ki bu genelde fıkıhta e, İslami otoritenin, İslami devletin işidir. Elle düzeltir. kadı, emir, elle düzeltir adam. Ne yapar? Şerri hükümlere göre hüküm verir. Yahut da sizin kontrolünüzün altında bir kimse ise idare ettiğiniz, onu da elle imkanınız varsa düzeltir. Buna gücü yetmiyorsa diliyle düzelsin. Yani ona işte yukarıda anlattığımız iyiliği emretme, kötülükten vazgeçirme şeklinde nasihat, nasihat etsin. Buna da gücü yetmiyorsa, yani konuşamıyorsa onunla, ona hiçbir şey söyleyemiyorsa o zaman kalbiyle bozulecek. Bu da imanın en zayıfıdır. Diye. Subhanallah. Şu anda o, yani çağ yaşıyoruz, o durumu yaşıyoruz. Kimseye bir şey söylüyorum. Allah bizi affetsin. Allah azze ve celle imanımızı güçlendirsin. Yani <gülüyor> eliyle ve diliyle değiştiren kimselerin imanının derecesi anlatılıyor. Onlar daha faziletli insanlar. Onların imanı daha kavi, daha güçlü. Ama kalbiyle buğz bir insanın imanı zayıf. Bir başka hadiste bundan ötesinde yani kalbiyle de buğz etmeyenin bu etmeyen kötülüğü gördüğü zaman, bir münkeri gördüğü zaman, Allah'a isyanı gördüğü zaman, Allah Azze ve Celle'ye karşı saygısızlığı, Resulüne saygısızlığı gördüğü zaman hiç kendisinde bir değişiklik yoksa, kalbi ürpermiyorsa titremiyorsa, tiksinmiyorsa, bu insanın imandan harzat tanesi kadar bir şey yoktur diyor. Sübhanallah. Hani o insanda iman? Nasıl rahatsız olmaz ya? Bir insan münkeri gördüğü zaman, dinine, diyanetine, ondan sonra bütün değer verdiği şeylere, İslam'ın şiarlarına bir saygısızlık edildiğinde, küfredildiğinde, sövüldüğünde vesaire, alay edildiğinde kalbi titremiyorsa, tiksinmiyorsa o insanda nasıl iman olacak? Zahiren Müslümanım diyordur. Müslüman kabul eder Müslümanlar. Bizler Müslüman kabul ederiz. Ama Allah Azze ve Celle onu çok iyi biliyor. اِنَّهُ عَلَيْمَا مِذَّاتِ السُّدُونَ Kalplerin ödürü Allah Azze ve Celle çok iyi biliyor. Ve yarın onun emri ve emruhu yallah o inşaAllah'a kalmıştır. Ama ortada bir gerçek var. Yani insan kendisini yoklaması gerekiyor. Bir mümkârdan yana rahatsızlık hissediyor mu? Hissetmiyor mu? Allah Azze ve Celle kalplerimize nur versin. Nasihatın fazileti. Ibn Dar ibni Dari radıyallahu anh Bebiy az Ali Sıratu Resulullah'tan ki eddin nasiha. Bu hadis malum, Bilinen bir hadis. Din nasihattır diyor. Kunna limen dedi ki ey Allah'ın insanlaru kim için? Bel lillah ve lillah vel kitabih vel rasulih Allah içindir, kitabı içindir, rasulü için, müminlerin Emirleri için ve müminlerin hepsi için bir nasihat. Nasihat, hem bir insana iyilik tavsiye etmek, iyiliği emretmek, hem de samimi davranmak manasına geliyor. Samimi. Yani Allah için nasihat ne olacak? Allah'a nasihat nedir? Allah'ın dinine sahip çıkmak, samimi davranmak. Emirlerini gözetmek, yerine getirmek, nehirlerinden sakınmak. Hakiza kitabına, kitabında Allah Azze ve Celle'nin kitabında emrettiği şeyleri. Yerine getirmek, nehy ettiklerinden sakınmak. Resulinin, Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emirlerini, nehiilerini gözetmek. Onlara karşı saygılı davranmak. samimi davranmak. Ve Müslümanların imamlarına, idareci kimselere nasihat etmek. Bu da bilen insan, alim olan insana düşer. Bilen insanların onlara nasihat etmesini. Eğer bilen insanlar, alim konumundaki insanlar ve sözü dinlenen insanlar idarecilere nasihat etmezse fesadı. İdareciler kendi kafalarına göre bir din oluştururlar. Tarihte böyle olmuştu, şimdi de böyle oluyor, yarında böyle olacak. Bilen alim konumundaki insan, ümmetin kabul ettiği veya belde'nin kabul ettiği alim bir insanın yöneticiye nasihat etmesi gerekiyor. Etmezse ne olur? Etmezse kafasına göre dinler, Kafasına göre insanları idare eder. Allah Azze ve Celle alimlerimize bilinç, şuur ve dirayet versin. Bizleri de onların yolundan gitmeyi nasip etsin. Ve ahmetihim ve halkın geneli için bir nasihat. Yani o Bizim işte şeyden bahsediyor. Biraz önce e, zikrettiğimiz sosyal ilişki, birbirimize olan nasihatten. Bakın bir toplum size ara sıra zikrediyorum, nasihatı sevmedikleri için helak ediliyor. Subhanallah. Evet. Kana yaqam laqad ablagnatukum risale rabbi wanasahhtu lekum. Lot'a selam. Ey ben size tebliğ ettim ve size nasihat ettim. Walla kila tuhübuna nasihin, lakin siz nasihatçıları, nasihat edenleri sevmiyorsunuz. Nasihati kabul etmeyen bir toplum helak olmaya yutmuş. Kulak vermek gerekiyor netmete. Nasihatı kulak vermek gerekiyor. Evet, hakkı tavsiye etmenin, sabrı tavsiye etmenin fazileti. Hep toplumsal ilişkiler bunlar. İnsanların ile ilgili sorunları, sıkıntıları. Bu, bu durumda ne yapacak insan? Birbirine iyiliği emredecek, kötülükten vazgeçirecek, sabrı tavsiye edecek, hakkı tavsiye edecek. O da öbürüne tavsiye eden Allah razı olsun diyecek. Git başımdan demeyecek. Git başımdan diyorsa nasihati sevmiyor. Nasihati kabul etmiyor değil mi? Nasihati kabul etmiyorsa mutlaka yanlış yapacak. Mutlaka hata edecektir. Helakın eşiğine doğru gidecektir. Subhanallah. وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ fi khusr Asra ikindi vaktine, yemin olsun, Allah Azze ve Celle birçok yerde, birçok şeye, güneşe, aya, yıldız'a, bazı meyvelere, <gülüyor> Yani mahlukatından bazı şeylere yemin etmiştir. Tehkit için, yani güçlendirmek için. Oraya dikkat çekmek için bazen. Yemin ediyor. Yemin olsun ki asra, ikindi vaktine. اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي خُسُّ İnsan muhakkak ki hüslan içerisinde. İki tane tehkit geliyor. Arapça'da <gülüyor> iki tane, yani ifade edecek, var, güçlendirme. Yani... Türkçesi tam olmamakla birlikte muhakkak ki insan kesinlikle hüsran içerisinde içerisindedir. Ama kimler müstesna? İllelledine amenu ve amilü's salihat. Ancak iman edenler, bu salih amel işleyenler müstesna. Vote one bir sabr bis birbirlerine sabrı tavsiye edenler. Yani bir musibet esnasında. Biz bugün bir kardeşimizin cenazesine gidiyoruz. İsmi Abdulhadi Ergin, Erkan kardeşimizin babası. Allah ona rahmet etsin, günahlarını aklesin. Tam bir musibet. Yani orada sabır göstermek gerçekten çok büyüklük yani böyle her insanın yapamayacağı bir şey ama Müslüman'ın, dinini bilen, ilmi olan kimsenin yapabileceği bir şey. Yapması gereken bir şey. Eğer bir kimse şöyle dinini bilen, diyanetini bilen, namazını kılan bir insan bu gibi yerlerde sabır göstermezse, zayıflık gösterir, kendini bırakırsa ağlamayı kastetmiyorum. Aleyhisselatü Vesselam kalp hüzünlenir, göz yaşarır diyor. Bağırma, çağırma, kendinden geçme gibi ve bir takım sözleri söyleme gibi caiz olma şeyleri yaparsa ondan sonra onun arkasından gelenler onun tabi olduğu kimseler eşler, kadınlar, kızlar yapmadığı şeyi bırakmalar. Biz çok dikkat edeceğiz. Kadınlar çok zayıftır. Kadınların başına musibet geldiği zaman zayıf olmalarından dolayı hemen kendilerini bırakırlar. Onlara Allah'a hatırlatacağız. Onlara <gülüyor> Allah Azze ve Celle'nin azabını hatırlatacağız. Resulullah kiram aleyhissalatü vesselam eğer bir kimse öldükten sonra onu arkasından yakınları, akrabaları ağlarsa, yani bağırarak çağırarak, paşa yırtarak o kimseye azap edilir diyor. Bunları söyleyeceğiz, teselli edeceğiz, dua edeceğiz gözün yaşarması vardır, sessizce ağlamak vardır ama bağırmak, çağırmak, kendinden geçmek yoktur. İnsan o yüzden zaman zaman tefekkür etmeli. Aleyhissalatü ölümü, hatırlayın, ağızların tadını bozan ölümü hatırlayın. İnsan kendi çocuğunu, eşini, babasını, annesini, en yakını, hani geçen zikretti ya kim, safiisini, çok sevdiği bir insanı, dünyada çok sevdiği bir Çocuğu olabilir, eşi olabilir veya arkadaş kaybederse, sabrederse karşılığında cümle var. Bunları göz önüne almalı. Yani ben düşünmelidir. Benim şu yakınımı zaman, Çoluğum, çocuğum, eşim. Ne yaparım diye düşünmesi gerekiyor, tefekkür etmesi gerekiyor, hazırlaması gerekiyor kendini. Ama hemen böyle bir şey olmaz diye bir şey yok. Allah her türlü takdir ederse her şey olur. O zaman Allah'ın kaderini saygı göstermemiz gerekiyor, sebat etmemiz, oyun oynamak gerekiyor. İnsan başına her şey gelebilir, her şeyini kaybedebilir. Allah Azze ve Celle kaldıramayacağımız yükü yüklemesin. Bir yük geldiği zaman da kaldırmayı böyle dindik ayakta durmayı nasip etsin üzeri. Evet, Dediğim gibi o bugünkü bahsettiğim kardeş Allah Azze ve Celle onlara sabırlar versin. Maşallah genel olarak sabırlı, metanetli davranıyorlardı biz de kardeşler olarak beraber yanlarındaydık ve sabrı tavsiye İşte mümin birbirine sabrı tavsiye eder. Özellikle musibet, bela esnasında. İmam Şafii Rahmetullah Ali bu sure hakkında diyor ki, asır suresi hepinizin evlerinde var. Eğer diyor Allah Azze ve Celle kullarının üzerine bundan başka bir şey indirmeseydi bu sure yeterdi diyor. O kadar çok şey kapsıyor ki insanın durumundan basın. İnsan hüsran içerisinde, ziyan içerisinde kaybetmiştir. Ancak kaybetmeyenlerin, iman eden, salih amel işte ve birbirlerine hakkı sabır tavsiye edenler. Bunu yapabiliyorsa zaten hakkıyla bir insan, gerçekten hüsranlıktan, ziyanlıktan çıkmıştır. Kazananlardandır Allah'ın izniyle. Tevbe Suresi 71. ayet kerimede ve müminun ve müminat بعضهم mümin erkekler ve kadınlar birbirlerinin dostu ve Bu karı koca için özellikle geçerli. Karı koca için ve diğer şeyler için de geçerli ama daha çok mümin erkek ve mümin kadınlar. Salih bir eş çok önemli. Allah azze ve celle eşlerimizi salihâ kadınlardan eylesin. Vallahi. Fısalihatu qanû tahtun hafizatun mil Allah. Salih kadınlar kunut eden, çokça Allah'ı zikreden kimselerdir. Ve Allah'ın muhafaza ettiği şeyi de muhafaza ederler gaybta. Yani <gülüyor> ferşlerini, namuslarını korurlar, muhafaza ederler. Bunlar salihâ kadınlardır. Onlar kocalarının velileridir. Kocalarına ivi emrederler. Eşlerinizin size itaat etmesini istiyorsanız onlara değer verin. Onların yaptığı salih amelleri takdir edin. Onlar Kur'an okudukları zaman siz onlara her türlü mükafatı vermelisiniz. Onlar haramdan sakındıkları zaman onları her yönüyle desteklemelisiniz. Hakkese Kadınlar da öyle. Kadınlar kocaları haramdan el çektikleri zaman, harama bulaşmadıkları zaman, ibadetlere düşkün oldukları zaman onlara daha bir fazla saygı göstermeliydi. Yani en basit daha güzel yemekler hazırlamalı, daha fazla hizmet etmelidir. İmandan daha değerli şey ne olabilir, salih amelden daha değerli şey ne olabilir? iman ve salih amel görüyorsanız erkekler ve kadınlar olarak eşlerde buna çok değer vermelisiniz. Bu herkesin elde edemeyeceği bir şey. Bu çocuklara yansıyacaktır. Çocuklar etkilenecektir bundan. Anne baba iman ve salih amel üzere ise bu çok kıymetlidir. Çocuklara sırat edecektir Allah'ın izniyle. Onlar da bu teknenin içerisinde yoğrulacaklar ve imanlı imanlı ihlaslı samimi insanlar olarak büyüyeceklerdir Allah'ın izniyle. değer vermek lazım. Ya'muruna bil ma'ruf ve yanhemu ani'l İşte onlar mümin erkekler ve kadınlar birbirlerine iyiliği emrede kötülükten vazgeçirirler. Ve yuqimune's salate ve Namazı kılarlar ve zekatı verirler. Ve yutuyun Allah ve ve Rasulü itaat edenler. Ula, ikte seyir hamumun Fazilet burada bakın. Ayetin sonunda geliyor. Allah onlara rahmet edecektir. Cephan Allah'ın rahmeti. Allah Azze ve Celle rahmet ederse ne olur? Cennete girdirir. Allah'ın rahmeti sebebiyle de cennete giriyoruz. Allah onlara rahmet edecektir. İnnaallah Azizun Hakim. Allah çok güçlüdür. Hikmet sahibidir. Evet birbirlerine böyle davranan mümin erkek ve mümin kadınlar Allah'ın rahmetine kavuşacaklar. Ya öyle aileler biliyoruz ki kocasında hiç iş yok. Subhanallah. Kocasında hiç iş yok. Namazdan, abdestten, zekattan, oruçtan, imandan bir haber. Ama hanım çok kıymetli. Her türlü dini vecibesini yerine getiriyor. Saliha kadınlardan. Tam tersi de suskunsun. Erkek tam hali, kadın ise abdestten, namazdan, oruçtan, zekattan bir haber. Tam bir cahil. Bu <gülüyor> bir insan için evinin huzursuzluğu demek. Evinin huzursuzluğu demektir. İşinin de huzursuzluğu demektir. Nereye çıkarsa huzursuz olur. Onun için Allah rızası için Tavsiye ediyorum, ee, <gülüyor> iman eden, salih edin, amel işleyen, Aleyküm. Kur'an dinleyen, Kur'an öğrenmeye çalışan eşler birbirine sahip çıksınlar. Böyle olmayan eşler varsa onlara müsemmağa gösterin, onları teşvik edin, elinizden geleni yapın. Aleyhissalatü vesselam ne diyor? Daha ölüm döşeğindeyken, başı Ayşe validemizin dizi üzerindeyken, namaz ve elinizin altındaki kimseler, o zaman köleler vardı. Hem köleler, hem de kadınları kastediyor. Onlara dikkat edin diyor. Onlara de, değer verin. Eğer kadına değer verirseniz, yerli yerince, mutlaka size itaat edecektir. Ama değer vermezseniz, her şekilde horlarsanız, size itaat etmeyecektir. Yerli yerince değer verilmesi gerekiyor. Allah için buna dikkat edin. Onlardan salih ameller zuhur ettiği zaman onu takdir edelim. İslam'da bir çığır açan kimsenin fazileti. İslam'ın içerisinde olan bir çığır. Yani İslam'ın içinde olan, bilinen bir şeyi başlatan kimse. Bunu ilave edecek olursak daha iyi anlaşılacak. Cabir bin Abdullah radiyallahu anh Diyor ki Ali Sıratu vesselam şöyle buyurdu. Kim İslam'da bir men fil İslam'ın sünneten hasene kim İslam'da güzel bir sünnet, güzel bir çivir açarsa felehu ecruha onun için bir ücret vardır. Onun için bir sevap vardır. O ecru men amele biha ve ondan sonra onunla amel eden kimselerin ve ücreti yani sevabı vardır ve o kimselerin savaplarından hiçbir şey eksilmeksizin Kim de İslam'da verilen senne fil İslam'ın sünneten seyyeten kim de İslam'da kötü bir ölçü açarsa onun onda bir günahı ve onun peşinden giden onunla amel eden kimselerin günahından bir şey eksilmeksizin onların günahından da onun için bir pay verdim. Subhanallah. Bu hadisi Cabir bin Abdullah radıyallahu an uzunca rivayet ediyor Müslüm'de gelen hadisler. Diyor ki bir gün bir öğle vaktindeydi. Biz Resulullah aleyhissalâhü beraberdik. Mudar kabilesinden insanlar geldi. Ve onların diyor üzerlerinde böyle abalar vardı. Ortalarını delmişler kafalarından geçirmişler. Böyle rezil, pecmurde, fakir her tarafından belli oluyordu bu halleri. <gülüyor> Aleyhissalatü Vesselam onları görünce o kadar üzüldü ki diyor. Onların haline o kadar canı yandı ki Subhanallah. Sonra Bilal'e emretti ezan okuması için Bilal Habeş radıyallahu anh ezanı okudu ve Aleyhissalatü Vesselam öğle namazını kındırdıktan sonra hutbeye çıktı. İnsanlara vaaz etti. Hutbesinde size okuduğum o Nisa... E, İnsan suresinin birinci ayet keremesini okudur. Ya İyūhun vahide. Ey insanlar, sizi tek bir nefisten yaratan Rabbinizden korkun. Ve bitt de minma ricaen ve ve ondan da yani o tek bir nefisten de erkekler ve kadınlar çıkartan çoğaltan. Bittakulla ladi tesaelun bhi vel Birbirinizden Vet tequllahü levni vel Birbirinizle istekte bulunduğunuz Allah'a Allah'tan sakının. Vel erham, o akrabalık haklarından, akrabalık haklarını korumak hususunda sakının. Yani ona riayetsizlikten sakının. Sonra da Haşir Suresi'ndeki ayet-i kerimeyi Ya yuhinnelzîne âmenet tequllahü vel tenzur Nefsin <gülüyor> mağaddemet iman edenler yarın bir nefis ne kazandığına baksın. Fettakullah inna Allah Allah'tan sakının. Allah yaptığınız şeylerden, yaptığınız şeylerden, işlediğiniz amellerden haberdardır. Diyor. Böyle güzelce nasihat ettikten sonra <gülüyor> diyor ki kimin dirhemi, dinarı o zaman ki para e, değeri olan, kıymeti olan şeyler. E, altından paralar. Dinarı, dirhemi, elbisesi ondan sonra e, ve benzeri ne malı varsa ondan versin. Hatta hurmasının yarısını versin. Diyor. Böyle nasihat ediyor insanlara. Davet ediyor. Allah. Ondan sonra adamın bir tanesi ensardan bir adam. Eteğinde böyle dolu. Eteği dolu bu vaziyette geliyor. Neredeyse onu taşıyamayacak bir vaziyette diyor ravi. Getiriyor aleyhissalatü vesselamın önüne bırakıyor. Bir hadiste geldiği üzere o tamamen altın. Dolu altınla geliyor. İlk defa bak. İlk defa o adam getiriyor. Subhanallah. Ondan sonra bütün insanlar, orada bulunan bütün insanlar yarışıyorlar. Diyor ki sahabi... Öyle hale geldi ki iki tane dev bir yığın oluştu. Dev bir öbek oluştu. İnsanlar mamlarını ondan sonra paralarını altınlarını getirdiler. O fakir Mudar kabilesinin insanları için iki tane büyük bir yığın oluşturdu. Ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam işte bu hadise söylüyor. Subhanallah. Kim bir İslam'da bir çığır açarsa onun onda bir ecri ve onun peşinden gidenlerin hepsinden de onun için bir ecir vardır diyor. Yani İslam'ın içerisinde bir güzelliği ne yapmış oluyor? İhya etmiş oluyor. Ortaya çıkarmış oluyor. Böyle bir şeye ilk defa başlatan kimse, ilk defa yapan kimse, Subhanallah, hem kendisi çok kıymetli bir ecir alıyor, hem de o ameli yapan kimselerin ecirlerinin aynısını kendisi alıyor. La ilahe illallah. Allah Azze ve Celle hep önde gidenlerden olmayı nasip etsin. Önde gidenler var ya onlar Onlar yakın Yakın olan kimselerdir Allah Azze ve Celle Ulaike Mugarrabun diyor Bir şeyi ilk defa Başlatmak hayır adına işte bu kadar Kıymetli ve bu kadar değerli Tam tersidir Yani insanların arasında Uyumuş tamamen bitmiş Bir şerri de uyandırmak Onun ilki olmak onun başı olmak aynı zamanda bu kadar tehlikeli. Peşinden gelen insanlar o ameli yaptıkları için sen de aynı günahı kazanıyorsun. Fınuh Allah. Böyle ifkallen ne? Ifkallen me Böyle yahmidin ne? Ifkallen Onlar kendi günahlarıyla beraber onların da günahları yüklenilecekler diyor ayet Kerime'de bunun şahitleri var bu hadisin, Subhanallah. Her sahip bir hadisin ayetten şahidi vardır. Bunu birden bilir, bilmeyen bilmez diyor. İmam Şafii, Rahmetullahi Aleyh. İnsanların arasını ıslah etmenin, insanların arasını barıştırmanın fazileti. Allah Azze ve Celle, Nisa Suresi 114. ayet Kerime'de, La hayrati kethirin, min necva min necvahum. onların gizli gizli konuşmalarına hiçbir hayır yoktu men من أمرهم صدقه ney marufun ney ıslahın beyne'n nas ancak gizli konuşanlar sadaka için sadakayı emreder iyiliği emreder yahut da insanların arasını barıştırmayı ıslah etmeyi emrederse bunun için gizli konuşuyorsa وَمَنْ يَفْعَى ذَٰلِكَ بِتُغَى Ve bunu da kim Allah için yaparsa, Allah rızası için, bir menfaat karşılığında, dünya menfaati değil, Allah için yaparsa, karşılığını Allah'tan beklerse, فَسَيْفَ نُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظ۪يمًا Onun için büyük bir, büyük bir ecir vereceğiz. İşte fazilet, insanların arasını barıştırmak çok kıymetli. İki dargın insan, iki birbirine küs insan, Aleyhisselatü Vesselam bir müminin kardeşine diyor, mümin kardeşine üç günden fazla küsmesi helal olmaz. Böyle bir şey varsa başka üçüncü bir kimsenin de onları barıştırması onun için çok büyük bir fazilet. Ebu Darda radıyallahu anh dan gelen bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam diyor ki size Oruçtan, namazdan, sadakadan derece bakımından daha faziletli bir şey haber vereyim mi? diyor. Sahabeler tabii ki. Bize haber verdi, biz ona işleyelim manasında. Tabii ki diyorlar. Diyor ki, iki kişinin arasını ıslah etmek. Allahu akbar. İki kişinin, iki birbirine küs, dargın, müminin arasını ıslah etmek bu kadar kıymetli. Bunun Ziddine de bunun ne der? diyor ki ve fesadı zatil beyni el halika ve iki kişinin arasını bozmak ise fesad etmek bozuk olan arayı iyice bozmak yani bizim tabirimizle ateşe yangına kırıkla gitmek el halika tam bir kazıcı diyor el halika ifadesini kullanıyor yani dini imanı kökünden kazır diyor subhanallah Ve ateşe odunu atarsan alevlenir, alevlenirse sen de yanarsın içinde Allah korusun ondan sonra din de gider, iman da gider Allah muhafaza yani bu kadar ileriye gidiyor işte kötü amel ondan sonra fesat etmek için ortalığı fesada vermek için yapılan, bu niyetle yapılan ameller buraya getiriyor Müminlerle yardımlaşmanın fazileti. Allah Azze ve Celle Maide Suresi 2. Ayet-i Kerime'de وَتَعَوَنُوا عَلَى ve وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ İyilik ve takva üzere yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Bu o kadar önemli bir ayet-i ki birçok hüküm bunun altına giriyor. Yani faydalı olan ve zararlı olan ne kadar şey varsa insanlar arasında dolaşan hep alimler bu ayetlerime delilermişler. Ve taalluğunu aril bir ve takva, iyilik ve takva üzere Yani yardımlaştığınız, alışveriş yaptığınız, birbirinize destek olduğunuz şey şer ise bu ayetlerin kapsamına girmiyor. İyilik ise yine bu Allah'ın emri, Allah'ın muradı iyilik yapılması, hayır işleri yapılması, helal olan işlerin yapılması. Ve teakkulullahın Allah'a şeridir lütfar. Allah'tan sakının. Muhakkak Allah ıqabını yakalaması çok şeridir vallahi. Bu hadis e, bu hususta Ebu Musa radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste mümin müminler bir, birbirlerine karşı kenetlenmiş bir bina gibidir diyorlar diyor. Resulullah ve ellerini böyle birleştiriyor. Birbirine kenetlenmiş bir bina gibi. Ama maalesef bizim kenetlerimiz kenetlenmemizde gevşeklik var. Arada boşluklar var. Tuğla ve briket boşlukları oluyor. Allah onları gidersin. İyice kenetlenenlerden olanım inşallah. Veya hatta sıva da sıvada bir eksiklik var. Evet, betonda bir zayıflık var. Allah razı olsun. Müminleri teselli etmenin fazileti. Müminleri teselli etmenin fazileti. Abu Hureyre radıyallahu anh gelen bir hadiste, kim bir mümin kimsenin üzüntüsünü giderir, rahatlatırsa dünya üzüntülerinden bir üzüntüyü, sıkıntılarından bir sıkıntıyı, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntısını giderir diyor. Her kimde zor durumda olan, dar olan, eli dar olan kimseyi kolaylık gösterirse, Allah da ona dünyada ve ahirette kolaylık gösterir diyor. Kim bir müminin ayıbını örterse dünya ve Allah da Allah azze ve celle de onu dünyada ve ahirette örter. Kul kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da kulun yardımındadır diyor. Müminlerin iman eden kimselerin kardeşlerin üzüntüsünü paylaşmakla üzüntü paylaşılırsa azalır. Yani dinlemek bile, hiçbir şey yapmasan bile bazen bir kardeşi dinlemek bile onun üzüntüsünü hafifletin. Hiçbir şey elinden gelmese bile. Bunu Allah için yaptığını düşün, ha. sevap elde ediyoruz. Her şeyin bir karşılığı var. Yani çok fazla dert dinleyen insanların halini düşün. Ne kadar sevap elde ediyoruz. Tabi Dert de olmamak lazım. dinle dinle dinle Eğer insan e, kendisinden geçerse, bu sefer yani tamamen kendisine zarar verecek konuma gelirse ki öyle insanları biliyoruz. Bu da çok sıkıntılı. Yani insan kendisine zaman ayırabilmeli. Nefsine zaman ayırabilmeli. Eşine zaman ayırabilmeli. Çocuğuna zaman ayırabilmeli. Müminlere de özel bir zaman ayırabilmeli. Kardeşler birbirlerine karşı yaklaşırken iyi niyetler yaklaşın. Allah için dinlersen bir insanın derdini ondan mutlaka sevap ödemeyeceksin. Hastayı ziyaret etmenin fazileti. Evet bunlar sanki birbirinden dağınık konular gibi gözükse de hepsi toplumla alakalı. Yani bunların iman eden kimselerin, Müslümanların birbiriyle olan ilişkilerini anlatıyor. Onun için çok kıymetli değerli. Sevban radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir kim bir hastayı ziyaret ederse e, o sanki cennetin hurfesindedir diyor. Soruyor sahabiler hurfe nedir ey Allah'ın retulü? Aleyhissalatü bakın onlar mesela Arapçayı bildikleri halde onlar soruyorlar. Aleyhissalatü vesselam burada bir şey işaret edeceğim. Çok fasih konuşuyor. Ve e, Aleyhissalatü vesselam Öyle bir dönemde geliyor ki, Arap edebiyatının, Arap şiirinin çok ay ayyukta olduğu, çok böyle ön planda olduğu bir dönemde geliyor. Ve onlardan çok daha, çok daha böyle veciz, fasil, ondan sonra edebi konuşuyor. Cevam-ı yani toplayıcı kelimeler özelliği verilmiştir aleyhissalâtu vesselâm'a. Yani bir konuştuğu zaman bizim tabirimizde pir konuşuyor aleyhissalâtu onun için burada e, bazen de Ali vesselam başkalarının, başka kavimlerin nehceleriyle de konuşmuştur. Soruyorlar nedir bu deyince aleyhissalatü vesselam kurfe nedir deyince sorulunca diyor ki cennetin e, değiştirilmiş meyveleridir. Yani hastayı ziyaret eden kimsenin fazileti cennet bahçesinde olmaz. Onun için hastayı ziyaret ederken Allah için özen gösterin niyetinizi halis yapın ve hastaya yapılacak duayı o Hüsnü'l-Müslim'den öğrenin. Kim bir hastayı ziyaret eder. Hayatından ümit kesilmemiş bir hastayı ziyaret eder de Es-elillahü'l-Azîme Rabbele aşil Ey Yeşfiyek derse yedi defa o hasta mutlaka şifa bulur diyor. Bu duayı da yaptıktan sonra o hasta için yani <gülüyor> Bulunulmayacak bir fırsat, çok büyük bir moral olur. Artı sende dağ gibi ecirle geri dönmüş olursun. Cennet bahçesinden geri dönmüş olursun. Allah böyle hayırlı amelleri bol bol işlemeyi nasip etsin bize. Sadakanın fazileti, Halit suresi 18. ayet-i kerime, innel musaddiğine vel musaddiqat, sadaka veren erkek ve sadaka veren kadınlar. Ve <gülüyor> Allah'a güzel bir şekilde borç veren. Yani Allah için başkasına borç veren kimseler yudafuhum <gülüyor> onlar için kat kat olur. Warahum <gülüyor> kerim onlar için güzel bir ecir vardır ücret var. Allah için yani borç verildiği zaman Allah için borç vermek gerekiyor. Tabi borç alan kimse de aldığı kimseyi mağdur etmemesi gerekiyor. Maalesef bu bizim şu günlerde bitmiş bir durumda yani bu insanlar arasında güven, münler arasında güven bittiği için maalesef hep faizli bankalara, kredili borçlara kredi kartlarına yönelmiş insanlar. Ne yapayım efendim? Borç bulamıyorum. Kimse bana borç vermiyor. Ondan sonra kredi kartına borç veriyor. Bu bir musibettir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. bu faize bulaşmakta faize bulaşan bir insan yakasını kurtaramaz. Ayette geldiği üzere, yarın ahirette, kabirden, kalkarken, ahirette, cinin çarptığı kimseler gibi kalkacaktır diyor, faiz diyen kimseler. Allah. Allah Azze ve Celle, bu güveni, yani alışveriş güvenini, borç alacak güvenini tekrar tesis etsin aramızda. En önemli bir toplumsal sorun. Yine de Allah'ın ben inanıyorum samimi kulları var. Görüyoruz, yaşıyoruz, tecrübe ediyoruz. Allah'ın dürüst kulları var. Elhamdülillah. Onlar yok olmayacaktır. Az da olsa devam edecektir. Öyle insanlar var. Allah Azze ve Celle onları çoğaltsın. Tamamen ümitsiz değiliz. Elhamdülillah. Evet. Alışverişte alırken, satarken ve e, hakkını isterken bir kimsenin müsemmaha da davranmasının fazileti yine toplumla ilgili bir şey Cabir bin Abdullah radiyallahu anh'dan gelen bir hadiste ve vesselam satarken alırken ve hakkını isterken borcunu veya başka bir hakkını isterken müsemmaha da davranan kimseye Allah rahmet etsin çok önemli şimdi müsemmaha falan bitti her şey elektronik. Basıyor düğmeye. Kuruşuna kadar alıyor. Ondan sonra bir daha da geri almıyor. Ondan sonra vesaire. Şirketle etmiş. Karşıda bir şey yok ki. Muhatap olarak adam yok. Şirket. Sen şikayet ettiğin zaman hemen şirketin prensiplerini, çözüğünü bilmem, şimdi bunu göz önüne bulunduruyor adam. Onu ortaya sürüyor. Ama <gülüyor> Mümin insanlar birbirleriyle alışveriş yaparken işte böyle alan da satan da müsemmali olması gerekiyor. Özellikle esnafların dikkat etmesi gereken. Müsemmali davranırsan adam sana geri getirdim malı. Herhangi bir şeyden dolayı. Yani zarar vermeksizin tabii ki, es eskitmeksizin getirdiği zaman müsemmali davranırsan mutlaka onun ecrini alacaksın. Veya geri aldın arkasından konuştun. Vallahi bastın. Ondan sonra dedikodu yaptı Bu mümkün değil yani. Bundan hiçbir şey beklemeyelim. <gülüyor> Kendi nefsime de söylüyorum. Hani biz pek ticaretle meşgul olmuyoruz da o yüzden daha çok size söylüyorum. Yani mümkün de bir şey elde edilmez ondan. Şu dili tutmak lazım. Dil var ya dil. Konuştuğu zaman bitiyor. Muaz bin Cebel radıyallahu anh hadiste diyor ki Ey Allah'ın Resulü insanlar konuştukları şey sebebiyle konuştukları şey sebebiyle <gülüyor> sorumlu olurlar mı? Ana anan seni kaybetsin diyor. Yani Allah hayrini versin ama seni kaybetsin. Ya yani nereden dolayı diyor? Yani dilin konumu o kadar önemli ki Allah dillerimizi tutmayı nasip etsin. Ben kana billahi ve yevmel ahireh kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa fel يَقُلْ خَيْرًا اَوْلِيَ Ya hayır konuşsun ya sussun. Allah bizleri hayır konuştursun. Evet cihadın, hicretin ve yardımın fazileti var. Ona geçen hafta detaylıca değinmiştik. Onu geçiyoruz. Son olarak da Allah için ziyaret etmenin Allah için bir kardeşi ziyaret etmenin fazileti. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen bir hadiste bir adam bir köydeki ya da bir şehirdeki arkadaşını, kardeşini ziyaret için yola çıkar. Allah Azze ve Celle de ona bir melek gönderir. Onun yolu üzerinde, onu gözetleme için bir melek gönderir. Adama geldiği zaman o melek der ki sen yani ne için gidiyorsun oraya, ne yapmak istiyorsun? Adam der ki ben falan bir yerde, işte falanca şu köyde bir kardeş var. Onu ziyaret etmek istiyorum. Melek ona der ki, peki senin menfaatleneceğin bir şey var mı o adam hususunda? Ondan elde edeceğin, ondan sonra onu böyle güçlendirip, çalıştırıp veya da menfaat yapıp, kendi lahine çevireceğin bir şey var mı manasında sorunca, Diyor ki, hayır ben ancak onu, o kardeşi Allah için sevdim diyor. Allah için seviyorum. Melek ona diyor ki, Allah da beni diyor, sana, seni Allah'ın sevdiğini bildirmem için gönderdi. Sen onu Allah için sevdin, Allah da seni seviyor, onun için ben gönderildim Allah Azze ve Celle tarafından diyor. Subhanallah. Allah için yani hiçbir menfaat gözetmeksizin, hiçbir karşılık gözetmeksizin bir insan kardeşini ziyaret ettiği zaman ki bah şeyev fazilete Allah seviyor. Allah sevdi mi artık gerisini bırak. Allah bir kulu sevdi mi Cebrail'e söylüyor. Cebrail gök ehline, gök ehli. ondan sonra yere. Gök ehli de sevdi mi, yere onun için bir kabul, onun için bir sevgi veriliyor. Allah için, yani yapacağımız işlerde ihlas, o kadar önemli. Şu kalbi hep kontrol etmek. Yani ne için gidiyorum ben öyle? Yani ne menfaat? Yoksa Allah için haline hatırını soracağım, sıkıntısına ortak olacağım. Bunun için düşünmek lazım. Kalbi kontrol etmek Bu hususta bir diğer hadis, Muaz bin Cebel hadisi. Diyor ki Resulullah aleyhissalâtu şöyle söylerken işittim. Allah ve Teala şöyle buyuruyordu kutsi hadis benim sevgim muhabbetim Allah için birbirlerini seven Allah için Allah için oturan Allah'ın dini için Kur'an için vesaire Allah için oturanlar ve Allah için birbirlerini ziyaret edenler Subhanallah Allah için birbirini ziyaret edenler ve Allah için ihsanda, birbirlerini ihsanda bulunanlar, birbirlerini alıp verenler hakkında muhabbetim, sevgim vaciptir diyor. Yeter ki biz Allah için yapalım. Sevgimizi Allah için ortaya koyalım. Muhabbetimizi, sevgimizi Allah için ziyaretimizi Allah için yapalım. Allah Azze ve Celle o zaman seviyor işte birini. Yani bir insan Allah acaba benim hakkında ne düşünüyor? Allah Azze ve Celle tebareke ve teala benim için ne düşünüyor? diye düşünüyorsa bir insan kendi amellerine var, Kalbini yoklasın. Allah Azze ve Celle daima halis, muhlis kullarından, ihlas sahibi kullarından, muhsin, iyilik eden, muttaki, takva sahibi kullarından ve salih amel işleyen <gülüyor> Nefsinin son anında iman üzere giden, şehadet üzere giden, kendisini tamamen Allah'a vermiş bir şekilde borçtan kurtulmuş olarak hiçbir borcu kalmaksızın Allah'a en güzel şekilde <gülüyor> kendisini teslim eden ve sonuçta da Firdevs'i elde eden kullandan eylesin. Sübhaneke Allah'ım ve bihamdül. <gülüyor> Soracağınız bir şey var tabii